Hepimizin ibretle bakması gereken olaylar ceryan etmiş. Musa Aleyhisselam'la başlayalım. Bugün Allahu Teala Musa Aleyhisselama bir mucize ihsan etti. Asırlar önce ne oldu? Deniz yarıldı ve Firavun ordusuyla beraber sulara gömüldü. Firavun'un zulüm ve baskısından kendisi gibi inananları kurtarmak için yola çıkmıştı Musa Aleyhisselam. Ama azgın Firavun onun peşini bırakmadı. Peşine düştü. Bugün yani Aşura günü Allahu Teala denizi 12 yol yaparak kurtardı. Peki bizim bundan alacağımız bir ders var mı? Bugün de o zaman nasıl ki Firavun Musa Aleyhisselam'ı ve Allahu Teala'ya inananların yolunu kesmek için uğraştıysa bugün de Firavunlar yok mu? Bizim önümüzde engeller yok mu? İşte bunun için manileri aşmak, yolda kalmamak için Allah'a dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu bizi de asrımızın zalimlerinden, firavunlarından ve belki de en önemlisi olan nefsimizin firavunluğundan korusun. Bizi doğru yoldan ayırmasın, kurtuluşa vasıl eylesin. Amin. Evet. Musa aleyhisselam değiliz. Onun kavmi de değiliz. Ama düşmanımız o zaman da şeytandı ve nefsimizdi. Halen de aynı şekilde. O zamanın firavunları vardı. Şimdi isimleri farklı ama zihniyetleri maalesef aynı. Sonra bugün ne oldu? Geçelim Nuh aleyhisselama. Bir gemiden bahsedilir ve bu geminin Cudi Dağı'nın üzerinde demirlediği bilinir. Diğer kavimlerde olduğu gibi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de oldukça inatçıydı. 950 yıl Nuh Aleyhisselam tebliğde bulundu fakat iman edenler o kadar azdı ki. Bu arada maalesef bazen latifelere konu olur. Nuh der peygamber demez sözü. Aslında bu buradan geliyor ama bu tür cümleleri kurmak hoş değil. Bunu da sizlerle paylaşalım. Sonuçta bir peygamberden bahsediliyor. Ama aslında anlatılmak istenen bu cümlede evet 950 yıl kapı kapı dolaşan ne olur tek olan Allah'a inanın diyen bir peygamber ve hanımı dahil inadından oğlu dahil inadından vazgeçmeyen insanlar. İşte bu bu inatçı kavim inatlarının faturasını tufanla ödediler. Ne olarak? Helak olarak. İnanan o az sayıda kişi gemiye bindi ve bugün, asırlar önce bugün Aşura günü karaya inerek Allahu Teala'nın izniyle tufandan kurtuldular. Çiftler çiftler hayvanlar geldi vesaire. Hatta Nuh Aleyhisselam için ne derler? İnsanlığın ikinci atası diye. Çünkü bütün insanlar boğulmuş gitmişler onların dışında. Peki biz buradan ne ders alalım? Bizler de Nuh aleyhisselamın o hatırladığımız gemisini, o zamanki o kavmini düşünerek diyelim ki, onlar nasıl yaptıysa doğrulukta inat edelim Nuh aleyhisselamın kavmi gibi, o bir avuç kavim gibi. Ya Rabbi diyelim, bizi de şu yaşadığımız dönemin fırtınalı fitnelerinden İsyanından kurtarıp senin doğru yoluna bizi ulaştır. En selametli yol olan senin yolundan ayırma diye kendimize, ailemize, çocuklarımıza ve bütün ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua edelim. Dünyanın birçok yerinden hala içimizi burkan, bizi üzen haberler gelmekte. O zaman Nuh aleyhisselamın arkasından sen kimsin de bizi neyle korkutuyorsun? Bizler atalarımızın inandığı şeyleri senin iki kelimenle geriye atacak kimseler değiliz diyorlardı ya. Bugün de ben bunlara inanmıyorum. Benim aklıma mantığıma yatmıyor diyenlerin dışında onu da geçtik. Hakaretler ve ikinci sınıf vaatler de geliyor. O zamanın Nuh aleyhisselamın bir avuç inanan kavmi bize ibret olmalı. Ve bugün ne oldu? Yunus aleyhisselam balığın karnından kurtuldu. Kısaca kendisi izin almadan görev yerini terk etmişti ve bunun sonrasında bir gemiye bindi. Oradan uzaklaşmak için gemiden kura çekildi vesaire kura hep kendisine çıktı denize atıldı Denize atılınca onu bir balık yuttu Allahu Teala'nın izniyle İsa Aleyhisselam'ı göğe yükselten Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı kurtaran Nuh Aleyhisselam'a gemiyi murad eden Allahu Teala Yunus Aleyhisselam'a da balığın karnında yaşamayı murad etti Yaşadı da biz de bugün Allahu Teala'nın izin vermediği işleri yapıyor ve emirleri çiğniyoruz. Yunus Aleyhisselam izin almadan görev yerini terk ettiği için başına neler geldi? Biz de maalesef hiçbir dikiş tutturamıyoruz. Öyleyse bizi izinsiz işlere sevk eden nefsimiz için Rabbim nefsimizi bize musahhara ile ebedi hayatımıza zarar vermesin. Bizi doğru yola ulaştır ve doğru yola ulaştırdıktan sonra ne olur kalbimizi değiştirme, saadet ve selamete erdir diye dua edelim. Amin. Bugün de başımıza gelen onca imtihan var. Her biri günahlarımızın aff olmasına sebebiyet verecek derecede bize göz kırpıyor. Bir hastalık, bir ayrılık, bir acı. Bunların hepsi diyor ki, ey Ayşe, ey Mehmet, sen eğer buna sabredersen, zamanın birinde bir dedikodu yapmıştın ya, şu haramı işlemiştin ya, şu yalanı söylemiştin ya, sen affa uğramak istemiyor musun? deyip göz kırpıyor. Ben sana kim tarafından gönderildim? Bak, bir peygamber olsa dahi, bazı yanlış kararlar verilebiliyor. Ve onlar bizim gibi günahkar değil. Çünkü ismet sıfatları var. Kaldı ki biz, kimiz ki, kendimize hatasızlık isnat edelim. O yüzden, imtihan, imtihan, imtihan. İnşallah bunlardan dersler alıp, isyan etmeden, Günahlarımızın eriyip gittiği bir sene olur bugün. Afiyetle. Sonra ne oldu? Adem aleyhisselama dönelim geriye. Adem aleyhisselamın tevbesi bugün kabul oldu. Bir hata yaptı cennette şeytanın onun kandırmacasıyla beraber. Sonra tevbe etti ve tevbesi, Allahü Teala tarafından bugün kabul edildi çok çok uzun yıllar, yüzyıllar, binler önce. Biz de bugün onun torununun torununun torunu olarak neyse hatalar yapıyoruz ve hatalara düşüyoruz. Öyleyse madem bugün Aşura günü biz de dedemiz Hz. Adem aleyhisselam gibi günaha tevbe edenlerden olalım. ''Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet, tövbelerimizi kabul et, cennet ve cemaline mazhar eyle'' diye Rabbimizden mağfiret isteyelim. Amin. Ne oldu sonra? İsa aleyhisselam bugün dünyaya geldi ve yine bugün semaya yükseltildi lakin onu çarmıha gerdiklerini zannettiler. Halbuki İsa Aleyhisselamın yerini söyleyen, para karşılığı konuşan bir havarisi, onun şekline büründürüldü de, o gerildi çarmıha. İsa Aleyhisselam çocukken konuşan ve babası olmayan bir peygamberdi. Birçok mucizeleri vardı. Allahu Teala'nın izniyle ölülerin dirilmesine vesile oldu. Mucizeler gösterdi. Kavmi inanmadı. Ama İsa aleyhisselamın bir önemli görevi daha vardı ki bize bir müjde verdi biliyor musunuz? Ne buyurdu? Ben gideyim ta ki size Ahmet gelsin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere müjdeledi. İşte bugün doğdu ve bugün semaya yükseltildi. Biz de bugün deriz ki Ya Rabbi senin göndermiş olduğun değiştirilmemiş haliyle İncil'de Ahmet, yine senin gönderdiğin ve değiştirilmemiş haliyle olan Tevrat'ta Ahyet ve son kitabın ve hükmü hiçbir zaman değişmeyecek olan Kerim olan kitabın Kur'an'da Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müjdelediğin peygamberimize ne olur? layık olmayı, samimi ümmetinden olmayı, hakikilerden olmayı nasibeyle, kendisinin şefaatine naileyle ve onun yolunda gidenlerden bizi eyle diye dua edelim. İsa aleyhisselam fakirdi. Çok genç yaşında göğe yükseltildi. İbretlik bir hayatı vardı. Doğruları anlatmaya çalıştıkça insanlar onun hakkında hakaretlere, şiddete yöneldiler. Ama sabretti. Bugün de bize düşen o sabrın aynısı. Bugün ne oldu başka? Davud aleyhisselamın tevbesi de o gün, hangi gün? Aşura gününde kabul edildi. Hatırlarsınız, kısaca Talut vardı, onun ordusuna katıldı. Zalimlerle savaşmak için Allah Celle Celaluhuna dua etti. O dua da kabul edildi. İşte bugün de o duanın kabulü. Biz de bugün savaşacak kimse bulamıyoruz deyip oturacak mıyız? Başta nefsimiz ve şeytan olarak kötülüklerle savaşmakla yükümlü değil miyiz? Biz hicret edemiyoruz değil mi? O zaman Allahu Teala'ya dönmemiz, zararlı alışkanlıklardan, gıybetten, günahlardan dönüp de "Ya Rabbi ben bundan sonra senin yoluna döndüm." deyip hicret etmemiz kafi değil mi? Ya Rabbi, bizim matlubumuzu bize ihsan eyle. Sen eşi ve benzeri olmayan, tek olan Allah'sın. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden, kötülerin şerrinden bizleri muhafaza eyle. Amin. Bugün ne oldu başka? İbrahim aleyhisselamın oğlu, o imtihana sebep olacak İsmail aleyhisselam doğdu. İsmail aleyhisselam, Bugün dünyaya geldi. Kimdi kendisi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nesilini taşıyan kişiydi. İbrahim aleyhisselamın oğluydu. Kendisi çok itaatkar, söz dinleyen ve yaşına göre çok olgun davranan bir kişiydi. Bugünün şartlarında şu yaşadığımız asırda maalesef gençliğin ne kadar bozulduğunu görüyoruz. Evlatlarımızın Maneviyatı her geçen gün azalıyor, endişe ediyoruz. Bunun için biz de İbrahim aleyhisselam gibi Rabbimize, çocuklarımızın ve neslimizin manevi hayatı ve salih olmaları için dua edelim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi! Ey bağışlaması bol olan Allah'ım! Ne olur bizleri bağışla! Evlatlarımızı namaz ehli, Kur'an ehli eyle. Örtünmeyi, iffeti, saygıyı, sana karşı en önemlisi ilgiyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürümeyi onlara sevdir. Onları iyi insanlarla karşılaştır, kötülüklerin onlara ulaşmasına müsaade etme. Bizim ve evlatlarımızın vekili ol. Yardımcısı sen olduktan sonra başka bir şeye ihtiyaç duyar mı insanoğlu? Amin. Ne oldu sonra bugün? Yakub aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselam hatırlandı. Niçin? Yusuf aleyhisselam zindana atılmıştı ya. Zindana atıldıktan sonra aşura gününde o kardeşlerinin atmış olduğu kuyu'dan çıktı Yusuf aleyhisselam. Ona üzülen babası Yakub aleyhisselam'ın gözleri kapandı hasretten ve yine uzun yıllar sonra Yusuf aleyhisselam ona bir gömlek gönderdi. Hangi gün? Yine bugün Aşura günü. Allahu Teala'nın izniyle o gönderilen gömleği yüzüne sürdü. Ve gözleri açıldı şifa buldu. Biz de bunu fırsat bilip dua edelim mi? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bizim de gafletten, Şu günahlardan katılaşan, Körleşen basiretimizi ne olur aç. Seni hak bilip uymayı, Kötü şeyleri batılı da, Batıl bilip ondan uzaklaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ve diyelim ki, Ey kardeşlerim! Yusuf aleyhisselamın kardeşleri vardı, kuyuya atıldı ya, bugün de kardeşler arasında neler yaşanıyor? Akrabalık ilişkileri neredeyse bitme noktasına gelmiş. Hayatın belli dönemlerinde insan beraberlik yaşamayınca, akrabaların ne önemi var? Kötü gününde yanında olmadıktan sonra, Derdine derman olmadıktan sonra akrabanın ne önemi var? Düşünmek lazım değil mi? Sonra ne oldu bugün? Eyüp Aleyhisselam rahatsızlı hastaydı. O da imtihana tabi tutuldu. Çok sabretti. Uzun yıllar devam etti. Ne zaman ki Aşura günü geldi, duasından sonra hastalığına şifa geldi. O bir peygamberdi aleyhisselam. Peki biz sınanmayacak mıyız? Biz imtihana tabi tutulmayacak mıyız? Elbette bize de sıkıntı, hastalık, fakirlik, evlat acısı, birçok kayıp acılar verilecek. Öyleyse biz de Eyyub aleyhisselam gibi dua edelim. Rabbimiz, maddi ve manevi hastalıklarımıza, sıkıntılarımıza şifa buyur. Zorda darda, sıkıntıda kalanlara kolaylık ve ferahlık ver diye dua edelim. Eyyub aleyhisselam böyle dua etmedi ama, E onun konumu elbette farklıydı. Ya Rabbi, benim halimi görüyorsun. Ben şu şu ibadetleri yapamıyorum. Bunları söyledi. Birkaç dua daha. Ama bizler onun mertebesinde değiliz. Ya Rabbi, bizler zayıfız. Dünyada da ahirette de afiyet nasip eyle. Kerbela hadisesi oldu. Lakin bunu iyi bir şekilde anlamak lazım. Evet. İslam tarihinin en acı olaylarından biri de yine bugün Aşura gününde yaşandı. Müslümanların üzüldüğü bir zaman, Kerbela olayı. Tabi sonraları maalesef bu olay siyasi bir mevzuya döndürüldü. Aslında olay neydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hüseyin Radıyallahu an efendimiz ve onun beraberindekiler, çoluğu, çocuğu, onun yolundan yürüyenler, Kufe şehrine gitmişti. O şehir yakınlarında, aç bırakıldı, susuz bırakıldı, şehit edildi. Aşura günü böyle de anıldı. Ve yaşanan acı olaylar, elbette ki her birimizi üzmekle beraber, bunlar bir imtihandır. Siyasi mezhepleşmenin, itikadi boyuta taşınmasına sebep olacak ve maalesef yanlış bir takım görüşlerin etrafa duyurmak istediği bir gün olmamalıdır. Yani bu bahsetmiş olduğu mevzular, ilginç olaylar yaşanmış. Bazısı acı, bazısı duaların kabul olması, tevbenin kabul olmasıyla alakalı, mucizelerle alakalı. Çok önemli bir gündeyiz. Hasılı kelam. Bugün ne yapmak lazım? İsterseniz ona geçelim. İlkünde aşura orucu vardı bildiğiniz gibi. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasında bu orucun tutulması gerekiyor. Önemli bir gün olduğu biliniyor. Tabi orucunu tutanlar için Allahü Teala kabul eylesin. Amin. Çok değerli, muteber bir oruçtur. Peki bunu yapamadık. Ne yapmak gerekiyor? Bununla ilgili bazı bilgiler aktarayım. İlk aklımıza gelenlerden bir tanesi sıayı rahim akrabayı görmek Bu telefonla da olabilir bunu yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapın bugün için Allahu Teala biliyorsunuz iki tane melek yarattı sağ ve solumuzda bugün sağdaki Meleği biraz daha fazla çalıştıralım çok çalıştıralım. Hiç aramadığınız bir akrabanız vardır veya uzun zamandır sesini duymadığınız gelin bugün, onu arayın. Sonra sadaka verebilirsiniz. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi de sizlerle paylaşayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: "Her kim Aşura gününde zerre miktarınca sadaka verirse Allahu Teala ona uhuttağı miktarınca sevap verir ve bu sevap kıyamet gününde o kişinin mizanında bulunur." buyruluyor. Yani bugün Sadaka verilebilir, miktarını siz belirlerseniz ister, efendim halini çok iyi bildiğiniz bir akrabanıza, komşunuza veya bir derneğe bilemiyorum, bir camiye, bir vakfa ama şöyle bir yorum var, Her kim aşura gününde sadaka verirse, sanki sadaka isteyen hiç kimseyi geride bırakmamış gibi, o güne kadar, Sadaka isteyen kim varsa hepsine sadaka var, vermiş gibi hayır kazanır deniyor. Bundan mahrum olmayalım. Size ben anlatmaya çalışacağım neler yapılabilir istediklerinizi yapabilirsiniz. Mesela selam vermek. En az 10 kişiye selam verin. Telefonda bazı sosyal paylaşım gruplarından ziyade... Hanım kardeşlerimiz birbirine verebilirler. Telefon açıp annenize selam verebilirsiniz. Bugün selam verilebilir, onu unutmayınız. Yine niyet edin tabi bugünü. Tevbe istiğfar her birimizin yapabileceği bir şeydir. Çünkü e, Ali radıyallahu an Efendimiz rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün tevbe istiğfar etmekle alakalı olarak Şöyle buyurmuşlar: O Muharrem ayında öyle bir gün vardır ki Allahu Teala Aşura gününde Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ettiği gibi Yunus ve Musa Aleyhisselam'ın da ümmeti gibi bir kavmin tevbesini de kabul etmiştir. Ve yine o Aşura gününde ümmeti Muhammed'den o günün kıymetini bilip amellerini ifa eden başka topluluklarında tevbesini kabul eder deniyor. Kelime ihadet getirilebilir. Estağfurullah çekilebilir. En azı 25 olmak üzere bazı efendim istiğfar çeşitleri vardır. Bunları da eserlerde bulabilir. Hiçbirine ulaşamıyorsanız bile kullandığınız dilde kalbinizden bir daha yapmamak üzere tevbe edebilirsiniz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Hepimizin tevbe ihtiyacı var. Şu an araç kullanıyor olabilirsiniz veya bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Allahu Teala kalbinizden geçenleri de bilir. Belki müsait değilsiniz ama müsait olanlarla beraber biz bir tevbe edelim. Rabbimize Celle Celaluhu sığınalım. Ben söylerken siz de tekrar edebilirsiniz. İçten söylemeye. Şöyle ezbere değil de gerçekten birazdan Ağzınızdan çıkacakları, kulağınız duyarak ve kalbinizden geçirerek anlatmaya çalışınız olur mu? Üç kez tekrar edelim. Ya Rabbi, ben pişmanım yaptığım bütün günahlarımdan. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmam. Ya Rabbi, ben pişmanım yaptığım bütün günahlardan. Keşke yapmasaydım. İnşaallah, bir daha yapmam. Ya Rabbi, ben pişmanım yaptığım bütün günahlarımdan. Keşke yapmasaydım. İnşaallah, bir daha yapmam. Ne olur bağışla. Ya Erhamer Rahimin. Her an, Ölüm oku gelip bizi vurabileceği için en azından yatmadan önce yatağımıza uzanmadan bir iki dakikamızı tevbeye ayırmamız lazım. Çünkü sabaha kalkacağımızın garantisi yok. Evden çıkarken de aynısını şöyle bir alışkanlık haline getirsek eve dönebileceğimizin garantisi yok değil mi? Sonra bugün neler yapılabilir? Tırnak kesilebilir. Gözünüze sürme çekebilirsiniz ki göze sürme çekme olayı oldukça meşhurdur. Bulabilirseniz ismit taşı buna sürme taşı da deniyor. Eğer böyle toz halinde bulabilirseniz bununla ilgili olarak da İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Madem bu kadar önemli isimler Bunları rivayet ediyor. Zor olmasa gerek bugün yapalım. Biz burada kardeşlerimizle beraber sürdük. Sizinle paylaştığım bazı aşura gününde yapılması gerekenlerden bazılarını yaptık, yerine getirdik. Allahu Teala kabul buyursun her birimizinkine amin. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Her kim aşura gününde sürmeyle gözlerine sürme çekerse asla göz hastalığı çekmez. Bunu sağlayacak olan kimdir? Allahu Teala'dır. Teâlâ'dır. Celle Celaluhu, biz doktora gittiğimiz zaman, şifayı veren de doktor değildir. Doktorun yazdığı ilaç, bize şifa veren değildir, sebeptir. Nasıl ki, her şeyin sahibi, maliki bulunan, Allah Celle Celaluhu, bunların, bizim için yararlı veya yararsız olmasına hüküm veriyorsa, bu, Sürdüğümüz sürmenin bir sene boyunca gözümüzün ağrıyıp ağramamasına karar veren de kendisidir. Belki bugünün ilmiyle bunlar bilinmiyor olabilir. Örneğin, 30 yıl sonra bilim adamları çıkacak diyecekler ki, gözüne sürme çeken insanların şu şu şu hastalığa yakalanma riski bu kadar az, şu kadar yararı var mesela, şu an bilinemiyor, Belki bundan çok sonra bilinecek. Çünkü uzun yıllar öncesinde de abdest almanın, abdest aldığımız uzuvların ve suyu değdirdiğimiz yerlerin neden öyle olduğu bilinmiyordu. Ama şimdi yeni yeni anlaşılıyor ki gerçekten de birçok hikmet var abdeste. Yeni yeni mevzular var. Erkeğin ipek giymemesi. Bakıyorsunuz anlaşılmıyor ilk başta. Neden erkek ipek giymesin, neden altın Yüzük takmasın veya altın kolye takmasın. Anlaşılamıyor ama 2000'li yılların başında bakılıyor ki, erkek eğer ipek giyerse erkeklik hormonu olan testosteronda bazı düşüşler yaşanıyor. Altın takan erkeklerde de yine östrojen hormonunun yani kadınlık hormonunun bir miktar yükseldiği yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış. Hasılı şimdi bilinmiyor olsa bile, İlginç gelse bile sizler itikadınızı sağlama alın, inşallah sürün. Bugün gusül abdesti, boy abdesti diyoruz, onu alabiliriz. Yine İbni Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Efendimiz. Her kim aşura gününde gusül abdesti alırsa ölüm hastalığından başka bir hastalık görmez diye. Bunların çoğunu zannediyorum bizler yapabiliriz. Bir şey kaybetmeyiz. Bir hastayı ziyaret etmek yine bugün çok sevap alacağınız mevzularda. Evinize giderken şöyle bakliyatlardan bir iki götürebilirsiniz. Kuryemiş alabilirsiniz az bir şey imkanınıza göre. Yani ne durumda olduğunu herkes kendisi iyi bilir. Biraz daha genişlik yapmak. Mesela çoluğunuza, çocuğunuza şöyle küçük bir iki hediye almak. İmkanınıza göre abartmadan. Yine bir kişiye su içirmek oldukça önemli. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Kendi elinizle, şöyle sağ elinizle eşinize, çocuğunuza, iş yerindeki arkadaşlarınıza su ikram edebilirsiniz. Bunun niçin yaptığınızı soran birisi olursa da, bugün Aşura günü, bugün bunu yapmanın faydalı olduğunu inanıyorum, diyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Yine bugün, Müslümanların yolundan eziyet veren bir şeyi kaldırabilirsiniz. Bu ne kadar sevapsa, bir kaya taş parçası bir şey vardı. Bugün mesela, aynı derecede, bir sevap almak için dargınları barıştırabilirsiniz. Nasıl ki yolun ortasındaki o taştan adamın morali bozuluyorsa, birçok şeyden de moralimiz bozuluyor. Aynı sevabı almak için bir cenazeye katılabiliriz. Müslümanın yüzüne bugün daha fazla güler yüze bakabiliriz. Efendim, barış çok önemli, küslükler var vesaire. Bugün belki de, en önemli sevaplardan bir tanesini almak için küslük varsa barış yolunu seçebiliriz. Sizin de merak ettiğiniz bir şeyi de sizlerle paylaşalım. Bugün eğer gül suyu bulursanız şöyle, şöyle güzel olabildiğince temiz olmasına çalışın. Bugün gül suyuna her birinin başında besmele çekerek ve o suya bakarak 7 Fatiha okuyun. Sonra o gül suyunu başınıza yüzünüze sürün. Bunun da tecrübeyle sabit olduğu anlatılmış. Biz buna itikad edelim. Gül suyuna, gül suyu biliyorsunuz, içilebiliyor. Ama biz ne yapıyoruz gül suyunu? Yedi tane fatiha okuyoruz. Her birinin başında da besmele çekiyoruz. Bardağı elimize aldık, o gül suyunu. Elimizi aldık, avucumuzun içinde. Her başında Besmele-i Şerif çekiyoruz, yedi tane okuyoruz, gözümüz nerede bardağın içinde kimden bekliyoruz sıhhati faydayı Allahu Teala'dan. Ve okuduğumuz zaten ne? Bizzat kendisinin göndermiş olduğu kitabındaki Fatiha Suresi açan değil mi? Bütün dertleri sıkıntıları inşallah. Yani ona sığmıyoruz, ondan bekliyoruz, o bardaktan beklemiyoruz, gül suyundan beklemiyoruz. Onu yapıyoruz inşallah. Bunları sizlerle beraber paylaşmak istedim. İnşallah istifade edersiniz. Bizler bu anlatılanları yaparsak ne kaybederiz? Birine selam verirsek, yetimin başını okşarsak, efendim tebessüm edersek, gusül abdesti alırsak, tırnağımızı kestik ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz hatta kazanırız. Böyle düşünelim inşallah. Gününüz hayırlara vesile olsun. Bugünü aşırı derecede efendim önem arz edecek şekilde veya kendimizi dövecek isyan edecek şekilde haşa mevzulara da çıkarmayalım sınırlı bir şekilde müslümana yakışan bir şekilde orta yolda olmaya çalışalım efendim Allahu Teala'dan niyazım odur ki siz değerli kardeşlerimle beraber bu acizinde hepimizin ailesine eğer vefat edenler varsa Rabbimiz celle celaluhu rahmet buyursun yaşayan büyüklerimiz varsa hayırla uzun ömürle afiyetle sağlıkla imanla yaşamayı nasip eylesin. Ve her birimizi önümüzden gelecek, arkamızdan gelecek, sağımızdan gelecek, solumuzdan gelecek, üstümüzden gelecek, altımızdan gelecek ve içimizden gelecek belalardan koruması için Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu bu güzel günün hürmetine bu güzel ve önemli, aynı zamanda hem güzel hem de ibretlik, acı hadiselerin yaşandığı önemli günde bizleri affeylesin. Bizlere merhametle nazar buyursun. insi ve cinni şeytanların şerrinden, büyücülerin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden korusun. Namaz kılmayan akrabalarımızdan kimler varsa sevdiklerimiz onların namaza başlamalarını nasip buyursun. Kalplerine sıcaklık ve korku nasip eylesin. Örtünecek kardeşlerimize de bir an evvel onları kalbine murad eylesin. Borçlu olanların, borçlarını ödeyecekleri geniş, helal rızık kapıları açsın. Evlere, hanelere huzurlar versin. Hanımın kocasına, kocanın hanımına duyduğu aşkı, lezzeti, muhabbeti sırf Allahu u Teâlâ'nın rızası için kurulan o yuvaları da cennet yuvaları eylesin. Cennette de o birbirini seven insanların orada gönlünce yaşayacakları, mutlu olacakları ebedi mutluluk nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.